11. Muhammed Arif Rivgeri Rahmetullahi Aleyh Vefatı 1237 Muhammed Arif Rivgeri Rahmetullahi Aleyh, Buhara'nın kuzeyinde ve Güçdüvan'a takriben 7 kilometre mesafedeki Rivger köyünde doğdu. Küçük yaşta Abdülhalik Gucduvani Hazretlerinin hizmetine girdi. İbadet ve hizmete çok ehemmiyet verirdi. Hatta uyumamak için kendisini zorladığı olurdu. Ondaki bu müstesna azim ve gayreti gören Hızır Aleyhisselam, onun arif bir zat olması için dua etti. Bu duanın da bereketiyle o, gerçekten de arif bir zat oldu. Gücdüvani Rahmetullahi Aleyh ilk sohbetlerinde Hace Arif'e şu nasihatte bulunmuştur. Hak yolcusu vaktinin değerini gayet iyi bilmelidir. Üzerinden vakitler birer birer geçip giderken, kendisinin ne halde olduğunu sık sık muhasebe etmelidir. Şayet geçen bir an içinde kalben uyanık ve huzurlu olduysa, bunu şükür gerektiren bir hal olarak bilmeli ve şükrünü eda etmelidir. Eğer bir anı da gafletle geçmişse, hemen onu telafi etme yoluna gitmeli ve Cenab-ı Hak'tan af dilemelidir. Güçdüvani Hazretlerinin vefatından sonra irşada başlayan riyv Rahmetullahi Aleyh, bu hizmetine uzun yıllar devam etti üstadından sonra aynı istikameti devam ettirmeye büyük titizlik gösterdi. Hayatının son günlerine doğru, zaman onu gerektirdiği için, cehri, açık zikir taliminde bulundu ve buna izin verdi. Böylece zikirden epeyce uzak kalmış olan halk, cehri zikri duyarak ona daha çok rağbet etti. Hacı Hazretleri ilim-irfan, züh takva riyazet, ibadet ve sünnet-i seniyeye tam bağlılığıyla tanındı. Bilhassa sünnet-i tabi olmaktaki hassasiyeti sebebiyle yüksek derecelere nail oldu. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnet-i çok iyi bilen, onun talimi ve yaşanması için büyük gayret sarf eden Arif Riyugeri Hazretleri, Sohbetlerine umumiyetle şu cümlelerle başlardı. Cenab-ı Hak hepimizi dünya ve ahiretin efendisi, bütün insanların her bakımdan en üstünü ve en faziletlisi olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize tabi olmak saadetiyle şereflendirsin. Çünkü Cenab-ı Hak ona tabi olunmasını sever. O'na uymanın küçücük bir zerresi dahi, bütün dünya lezzetlerinden ve ahiret nimetlerinden üstündür. Hakiki fazilet O'nun sünnet-i seniyyesine tabi olmaktır. Hace Hazretleri herkese karşı nazik davranır, bir gönlü incitmekten son derece çekinirdi. Nefs teskiyesi ve kalp tasfiyesine büyük ehemmiyet verir haramlardan şiddetle sakınır, hatta harama düşmek korkusuyla mübahların fazlasını terk ederdi. Geceleri vaktini hep ibadetle, gündüzleri talebe okutmakla geçirirdi. Muhammed Arif Rivgeri rahmetullahi aleyh, tebliğ ve irşat hizmetleri neticesinde pek çok kişinin hidayete ermesine, nicelerinin de velayet makamına yükselmesine vesile oldu. Hicri 634, miladi 1237 senesi civarında, Rivger'de vefat etti. Kabri şerifleri orada ziyaretgahtır. Korkuyla ümit arasında, Arif Rivgeri rahmetullahi aleyh şöyle anlatır. şakîk ki Belhi hazretlerinin Emine isminde takva ehli salihâ bir kızı vardı. Bir gün babasına, ''Babacığım, beni emine diye çağırma. Zira asıl emin olan kişi Allah'ın gazabından kurtulandır. Bense kendimi emin hissetmiyorum.'' Bilakis dört tehlike içinde olduğumu düşünüyorum. Birincisi ölümdür ki onu herkes tadacaktır. İkincisi günah korkusudur. Cenab-ı Hak herkese yaptıklarının karşılığı tas tamam verilecektir buyuruyor. El-Bakara 281 Üçüncüsü düşmandır. Cenab-ı Hak ''Muhakkak ki şeytan sizin için açık bir düşmandır.'' buyuruyor. Elbakara 168 Dördüncüsü, akıbetimin ne olacağı korkusudur. Gücüm yettiğince ameli salihlerde bulunuyorum ama bilmiyorum ki hayatım hangi yönde bitecek. Akıbetim ne olacak? Babacığım, siz dahi ahir ve akıbetinizin ne olacağını bilmezsiniz. Emine Hatun bu sözlerinin ardından ruhunu Rabbine teslim etti. Hikmetli Sözleri Tarikatın başlangıcı, saadeti, anahtarı ve dinin emri tevbe ve huşu içinde Allah'a iltica edebilmektir. Tevbe bir müminin en mühim virdidir. Herkese canınla malınla hizmet et ve kimseye emir verme. Dünyayı yani nefsani arzuları terk etmek demek, kalbin her an Allah Celle Celaluhu ile beraber olması demektir. Bu iş senin yüksek derecelere ulaştığının delilidir. İnsan saadete ulaşmak istiyorsa, kendisini melekler derecesine çıkarsın. Yani nefsani arzularına meyletmeyip, bilakis nefsini kendisine itaat ettirsin. Böylece iç âlemi temizlensin, her zaman Allah'ı zikreder olsun, ve söz verdiği kulluğu hakkıyla ifa edebilmek için bütün gayretiyle çalışsın. Allah'tan başkasını kendisine mahbub edinmesin. Ve Allah'tan gayrısından ümit var olmasın. Her zaman ebrar ve ahyarın hizmetinde bulunsun. Keskin kılıç gibi olan vakte karşı dikkatli olsun. Hiçbir dakikayı gafletle beyhude geçirmesin. Allah'ın ismini her zaman zikretsin. Gönlü, cemali sıfatların mazharı olsun. Marifeti elde etmenin ilk şartı, nefsani arzuları bertaraf etmek, kerahetlerden ve şüpheli lokmalardan uzak durmak ve helallerle gıdalanmaktır. Marifetin semeresi Allah'a tam olarak yönelmektir. Arif o kişidir ki Allah'ın verdiği her nefeste kalbini tam olarak ona versin ve bu hal ta son nefesine kadar devam etsin. Aynı zamanda onun bu hali insanlardan da saklı kalsın. Allah Teala'nın sanatını temaşa ve tefekkürle meşgul olmak imanın anahtarlarındandır. Allah Teala'yı görmek istiyorsan, O'nun sanatını ibret ve hikmet nazarıyla müşahede et. Bazen sükut konuşmaktan daha tesirli olur. Pak, doğru ve sağlam itikat sahibi ol. Zira gaflete düçar olmuş bir kalp ve çirkin bir gönül bütün uzuvları ve bedeni kirletir. Zaten allah Teala'nın bizi huzuruna kabul etmesi veya etmemesi de şu gönül sebebiyle değil midir? Boynuna ağır yük yüklenmiş bir kuş düşün. Bu kuş hiç uçabilir mi? Bunun gibi salikte de dünyaya bağlılık çoksa, o da Allah'a doğru kanat açamaz ve talep vadisine adım atamaz.